Londra'nın merkezindeki 46 BP istasyonu Greenpeace eylemcileri tarafından kapatıldı. Greenpeace internet sitesinde yapılacağı eylemi bugün Londra'da bütün BP istasyonlarını kapatıyoruz ifadesiyle duyurdu. Tüm istasyonlardaki petrol akışını sağlayan düğme kapatıldı ve tekrar açılmaması için güvenli bir şekilde söküldü. Bir istasyonda ise Greenpeace tırmanışçıları BP'nin artık adı kötüye çıkmış yeşil logosunu, şu anda insanların zihninde canlanan imajına daha iyi yansıtan BP'nin güneşini petrole bulanmış bir denizde batarken gösteren bir logo ile değiştirdi. Greenpeace Birleşik Krallık Genel Direktörü John Sow'un yaptığı açıklamada eylemin araç sürücülerini değil BP'yi hedef aldığını söyleyerek artık sözde değil özde petrol ötesine geçmeleri için bu felaket bir fırsat olabilir dedi. İngiliz polisi protestodan haberdar olduklarını ancak eylemle ilgili şu anda kimsenin tutuklanmadığını bildirdi. B.P.D. Meksika Körfezi Olayının ardından Genel Müdür Tony Hayward'in görevinden 1 Ekim itibariyle ayrılacağı öğrenildi. British Petroleum Yönetim Kurulunda Tony Hayward'in yerine şirketin Amerika ve Asya'dan sorumlu Müdürü Robert Dudley'in getirilmesi onaylandı. Şirketten yapılan açıklamada, bu karara karşılıklı anlaşmayla varıldığını belirterek Hayward'ın 30 Kasım'a kadar yönetim kurulunda kalacağı ve yeni görevinin BP'nin Rusya'daki ortak teşebbüsü TNK-BP'de olacağı bildirildi. Umuyoruz burada da benzer felaketler birden patlayıvermez. 28 yıldır BP'de çalışan Hayward son 3 yıldır da genel müdürlük görevini sürdürüyordu. Nisan ayında Meksika körfezinde meydana gelen kaza nedeniyle Şirketin milyarlarca dolar zarar etmesinden ve büyük bir çevre felaketine neden olmasından sorumlu tutulan Hayward, tüm bunlar yaşanırken kendi yatının da bulunduğu İngiltere'nin güneyindeki yat yarışlarına katılmakta hiçbir sakınca görmemişti. Zaten sorun burada, petrole olan bağımlılık ve petrolü hala bu kadar bizim önemli bir yakıt gibi görmemizden kaynaklanıyor. Halbuki yenilenebilir enerjilere ve alternatif bir enerji, Yapılanmasına doğru hızlıca hareket etmemiz gerekiyor. Almanya küresel ısınmaya neden olan karbondioksit gazının sıvılaştırılıp yer depolanması olarak tanımlanan ve kısaca CCS olarak adlandırılan yeni teknolojiye sıcak bakıyor. Alman Ekonomi Bakanı Rainer Brüderle, karbondioksit gazının yer altında depolanmasıyla ilgili gerekli teknolojinin 2017'ye kadar tamamlanmasını öngördüklerini söyledi. Bu teknolojinin ihracatta önemli rol oynayabileceğini zanneden ABD'de George Bush yönetimi de CCS'e yeşil ışık yakmıştı. Gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştiren Almanya bu alanda teknoloji önderliğini ele geçirmek istiyor. Deneme süresince yer altında depolanacak karbondioksit miktarı yasayla sınırlı tutulacak. 2017'ye kadar yapılacak denemelerle yeni teknolojinin güvenli olup olmadığı raporla belgelendikten sonra tasarı meclise sevk edilecek. Ancak Greenpeace raporları... Bu teknolojinin çok tehlikeli olduğunu ve çok geç devreye girebileceği için de küresel ısınmaya çözüm olmayacağını söylüyor. Dolayısıyla bu alana yine yatırım ve zaman harcayacağımıza gerçek çözümlere yönelik zamanımızı harcamakta fayda var. Bu da ekonomimizi değiştirerek karbondioksit üreten fosil yakıtlardan uzaklaşmak. İstanbul'da gerçekleşen İran ve Brezilya ve Türkiye nükleer zirvesinin ardından Tahran, Eylül ayının ikinci haftasında nükleer müzakereler için masaya dönmeye hazırlandığını açıkladı. Ancak AB, İran'a yeni ya yaptırım kararlarını da onayladı. Yaptırımlar enerji, petrol ve doğalgaz, taşımacılık, ticaret ve bankacılık sektörlerini kapsıyor. İran'ın doğalgaz ve petrol endüstrisini hedefleyen AB, yeni yatırımları, teknik yardım ve teknoloji transferini, özellikle rafine etme işlemi ve doğalgazın sıvılaştırılmasını tamamen yasakladı. Öte yandan İran yönetimi nükleer takasa ilişkin ikinci mektubu, dün Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Yukiya Amano'ya sundu. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Ali Asker Sultaniye, ülkesinin ABD, Rusya ve Fransa'dan oluşan Viyana grubuyla zenginleştirilmiş uranyum takasına ilişkin görüşmelere başlamaya hazır olduğunu söyledi. Viyana grubuyla yapılan ilk görüşmenin ardından İran'ın takas işlemini ülke için yapmak istemesi üzerine çıkmaza giren görüşmelerin, Türkiye ve Brezilya'nın arabuculuk yapması ve İran'ın uranyumu Türkiye'ye göndermeye hazır olduğunu kabul etmesi üzerine yeniden başlaması bekleniyor. İran bağımsızlığını sağlayacak yenilenebilir enerji yerine nükleer ile zaman kaybediyor. Gördüğünüz gibi bütün bu makro düzeydeki haberlere rağmen bir şekilde hala nükleer çıkmasının içerisinde debelenip duruyoruz. Düzce'deki Karaca Deresi'nde ise bir süre önce belirsiz şekilde meydana gelen balık ölümlerine suya karışmış yüksek miktardaki madeni ve makine yağlarının neden olduğu bildirildi. Karaca Deresi'nin bir bölümünde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine harekete geçen İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin Ankara Veterinerlik Enstitüsü Araştırma Laboratuvarı'na gönderdikleri numunelerde yüksek miktarda madeni ve makine yağına rastlandı. İl Tarım Müdürü Ayhan Ünal söz konusu numunelere ait analiz sonuçlarına göre bölgede inceleme yapılacağını belirterek suya karışan atıkların kaynağını tespit etmek için çalışma başlatacaklarını kaydetti. Ünal bir süre önce Akçakoca Çivil deresinde meydana gelen balık ölümlerinin nedeninde araştırıldığını sözlerine ekledi. Evet hepimizi yakından ilgilendiren bir haberde yiyeceklerin ruh sağlığına etkileriyle ilgili olarak ABD'de Appleton bölgesinde Lou and Coinen adlı okul müdürünün bir uygulaması ilgi çekici sonuçlar verdi. Uygulamada okuldaki yemek menüsünden hamburgerler kaldırılıp yerine meyve ve sebzeler konuldu. Müdür Coinen okul menüsünü değiştirdikten sonra okulda öğrenciler arasındaki kavga oranının düştüğünü, konsantrasyon bozukluğunun azaldığını söylüyor. Okulda önce bina içinde otomatik yiyecek makinelerindeki ve paketlenmiş hamburgerler yerine meyveler yerleştirildi. Daha sonra okulda çıkan yemek menülerindeki sebze ve meyve oranı arttırılarak abur cuburlar kaldırıldı. Yetkililere göre okuldaki bu değişimin öğrenciler arasındaki uyumu arttırmasının sebebi beynin enerji ihtiyacının doğru ve sağlıklı bir biçimde karşılanması. Türkiye'de de okul kantinlerinde gerekli düzenlemeler yapılarak öğrencilere sadece sağlıklı gıdaların sunulması sağlanmalı. Şu anda okul kantinleri öğrencilere sağlıksız, şekerli ve işlenmiş abur cubur satıyor. Sağlıklı, yeşil ve barış dolu bir dünya için esen kalın.